Binçeden Kültür Günü'ne daha hoş geldik. Ayrıca bugün tabi bir Mayıs. Tüm emekçilere selam ediyoruz buradan. Hayırlı ee, olsun. Geçen programda yabancı olmaktan bırakmıştı olmakla ilgili konuşmuştuk ve ve devam etmek almıştık Efendim. Bir dakika, sözünü kesiyorum ama aklıma bir şey düştü. Hayırdır? Biz şimdi bu programı aslında önceden çekiyoruz. Evet. O yüzden 1 Mayıs'ta abuk sabuk olaylar olur. Biz burada gevşek gevşek e, selam olsun em emekçilere demiş gibi e, durmayalım. E, i̇nsanların haberi olsun demi ihtiyacı İdris, duydum Naim ben. Şahin. O zaman demeyelim istiyorsan diyelim. Hayır bir selam Mayıs verelim diyelim. de selam, evet. yani, e, şey gibi olmasın. Yani dinleyenler de bilsinler. Sadece bu e, eklemeyi yapmaya ihtiyacı duydum yani. Başka bir şeyim yok, kastım yok Gökhan Beyciğim. Kastınız olmasın teşekkür ederiz. Yok. O zaman biz başlayalım konumuza. Buyurun. Konumuz ee, neydi? Konumuz yabancı olmak. E, geçen hafta doydu. İşte. Çünkü biz hızımızı Doyamadık. alamadık. Doyamadık pek. Önce siz isterseniz bir e, söyleyecekleriniz var. Evet ben biraz fazla e, sözlük notları almıştım. Bitmek evet. bilmiyor. E, şeylerden biri. E, mesela yabancının türevi olarak e, yabanıl kelimesi var. E, yabanıl kelimesi TDK sözlüğünde meskun ve dikili olmayan. ...anlamına geliyor. Hı. Yani bu doğrudan... E, ...şey... ...cultivate meselesi, kültür... Evet, ...meselesini, ekip biçme e, işine... ...gönderme yapıyor aslında. Bir diğer e, bu... ...ekip biçmeye gönderme yapan... E, ...anlam şeylerinden biri de... ...yabanlık kelimesi. Yabanlık kelimesi çok enteresan. E, halk ağzında bir... ...kullanılan bir kelime. Ne demekse bu sözlükte öyleydi yani... Ee, her gün kullanılmayan ancak misafirliğe giderken veya belirli günlerde giyilen elbise demek. Yabanlığını giydin mi Yabanlığını. demek. O işte şey hani şık şıkırdam, hmm. özenli şey. Yani av elbisesi demek değil ki, demek Demek başkasının yabanlık. yani yabancının tanımadığın insanların karşısına çıkma hı hı. sırasında giyilen e, bir elbise bu. İkinci anlamı da ekilip biçilmemiş yer anlamına geliyor. Yani her ikisinde de şey meskun ve dikili olmayan e, yabanıl kelimesinde yabanlıkta da ekilip biçilmemiş yer. Dolayısıyla kültürün dışında yani geçen programda senin e, şey yaptığın gibi belirttiğin gibi aslında e, biz insanın dışında olan her şey her yer bir tür yaban olarak e, tanımlanıyor. Daha doğrusu insan odaklı yaban tanımı üzerinden bunu söylüyoruz. Onun bir alt şeyini bizim kendimizi yabancı görmediğimiz ve görülmediğimiz aslında daha da önemlisi olan, önemli tarafı görmediğimiz küme. Evet, geçen programda çok uyumlu bir şekilde aslında bir noktaya gelmiş oldu. Evet, evet. Burada yerleşiklik demek ki önemli bir mesele. Burada, çünkü şunu düşündüm. Küçük yerleşim birimleri temelinde düşündüğüm zaman köy ve... ...işte kasaba diyelim. Yerleşim birim olmayabilirdi de... ...bu cemaat falan şeklinde evet, olabilirdi evet. ama... ...cemaatte en azından mekansal bir... şeyit olabilir belki. Uzaklık yine de... ...söz konusu olabilir. <gülüyor> ee, orada bir demek ki şey var. Birbirini bilme var. Yani yabancı... Evet. <gülüyor> ...bir şekilde ya zihni ya mekansal... ...dışarıda olan. Köyde ise daha... ...ikisi beraber olabilir. Yani hem cemaat olur... ...hem bir şekilde bir ortaklıkları olur o... ...orada yaşayan kişilerin. Fakat... ...şimdi ben burada böyle bu izi takip ederek gittiğimde e, geliştikçe yani diyelim ki modernite söz konusu olduğu vakit özellikle e, e, kentle kentlerin e, kentteki nüfusun artması kentleşme ve kentlileşme ile birlikte bu yabancılık konusu da aslında bir böyle bir değişime uğruyor evet. e, şimdi şöyle bir durum var e, normalde köyde yaşayan e, işte diyelim ki bir 500 400 kişilik bir ...şeyde yaşayan, bölge... ...şeyde, arazide yaşayan... ...insanlar açısından yabancılık... ...söz konusu olamaz birbirlerine karşı. Aynı mekanı, aynı alanı... ...kamusal diyelim alanı paylaşmalarına rağmen. Fakat... ...şehir öyle değil. Yani biz biliyoruz burada hep beraber... ...bir yaşama var, yaşam var, başkalarıyla beraber... ...bir aradayız. Fakat... ...bir yabancılık, yani yabancılar da var. Ve bunu bilmek... <gülüyor> ...bizim için bir gerginlik sebebi. <gülüyor> Buradaki... Şeyim de tabii ki e, Zimel'den yola çıkarak yani e, bunu düşünüyorum. Orada e, bize yakın olan bir sürü bizim metroda orada burada dışarıda e, fiziksel anlamda belki e, çok yakınlarımızdan bile daha yakın olan dirsek teması e, içinde olduğumuz insanlar var. Sabah Fakat, ve akşam metro ve metrobüslerde. Metro ve metrobüslerde. Baya metrobüslerde halk olarak. E, çok yakınız ama bu çok e, fiziksel bir yakınlık. Ama zihinsel açıdan, e, mental açıdan ciddi bir mesafe söz konusu. E, aslında bir farkındalık var. Ama e, biz bunu e, bilinç şeyimizin bir nevi dişinden çıkarmaya çalışıyoruz. Tanımamaya, tanım tanınmamaya da. E, bu tabii şehirle beraber bence yeni bir şey. Yani şehrin, şehir yaşamının getirdiği yeni bir şey. Bu tür bir yabancılık, bir sürü yabancı var bir arada. Eee... Şöyle bir şeye rastladım. Bu benim e, tezimde e, yüksek lisans tezimde anonimleşme, anonimlik kavramı hmm. işte ve deneyimi üzerine düşünürken e, yazar ve yazar anonimliğiyle ilgili e, şöyle bir metne rastladım. 1926 tarihinde ta o zamanlardan e, American Mercury isimli eleştiri dergisinde Henry e, Canby isimli bir yazar. Anon is dead, anonimlik öldü kısaltarak anonimiyor o zaman e, zikrediyorlarmış. Şöyle bir şey diyor. Şöyle bir e, tespitte bulunuyor. Biraz da şey köşeli yazan bir ha. abimizmiş. Bugün karşılaştığımız durum panik içinde ve hatta neredeyse histerik bir halde modern hayatın öldürücü anonimliğinden kaçma eğilimidir. Ve bunun temel nedeni, temel nedeni yazarlarımızın kendilerini beğenmişlikleri değil, sıradan insanın neredeyse terör boyutuna varan diyebileceğim görünme ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç onun kitle medeniyeti içinde birbirinden farksız atomlardan oluşan bir girdapta kimliğinin daha da aşağıya ve aşağıya çekilerek batmakta olduğunu hissetmesiyle alakalıdır. Modern şehirde hayat kaçınılmaz derecede standartlaşmış ve anonimdir. Bu şehirde birey gün, be gün hiç kimse olmaya doğru gömülmektedir. Burada hissedilen e, anonimlikle beraber bir yabancılık durumu. Kalabalığın içerisinde bir sürü yabancı arasında, sen de bir yabancı oluyorsun. ve Aslında biraz önce hani biraz da bir önceki Yabancılar grup... topluluğu hali evet. aslında. Aslında e, biz e, bir yandan yabancılara reva görülen e, şeyi eleştirdik. Ama bir yandan da çok hiç, e, şey de yapmak istemiyoruz. Yani yabancı olmamak istiyoruz. Hep bir şekilde birileriyle beraber olmak istiyoruz. Biz de belki başka yabancıları baya hani ama ismi korunmuş yabancıları e, dışlamak belki istiyor olabiliriz. Yani grup bir cemaat içerisinde orunun konforunu tatmak istiyoruz ama şehirde bu zor. Hepimiz yabancıyız. Bu gene şey geleneksel anlamda köylerdeki gibi bir birbirini tanıma bilme yok. Bu da bence bir bir sorun yaşatıyor bize yani. Ama ait olmak istediğimiz sürece zaten ki bu da bunun tersi mümkün mü çok emin değilim. Ait ol yani. Ait olmak istediğim andan itibaren ait olmak istemediğim şeyler de var demektir. Dolayısıyla e, her alanda bölücülük yapıyoruz aslında. Ya buradaki fark şöyle aslında yani, e, köyle farkı doğar doğmaz bir, e, bir birbirini bilen bir toplum içinde doğmuyoruz. Evet, benimki artık evet. o, yani şey için söylüyorum şehir için söylüyorum. Şimdi biz adımımız atar atmaz artık doğar doğmaz şehirde e, çok küçük çaplı bir bilen kitle var ama dışarıda bir sürü tanımadığın insana, insanın varlığına tahammül etmek zorundasın. Evet. Ve kendi aidiyetini e, köylerden farklı olarak kendi ellerinde kurman gerekiyor. Evet yani evet. Neredeyim, kimlerdenim, kiminle arkadaşlık ediyorum tabii, tabii. vesaire vesaire. ya yani normalde köyde dışarı çıktığın zaman işte Ahmet Bey'in oğlu, işte e, diyelim ki işte Nes Hüseyin, Hüseyin Ağa'nın bilmem ne. Hemen bir şekilde aile bağları içerisinde yerin sosyal e, koordinatların. Toplumsal koordinatların bellidir. Ee, şimdi dediğin gibi sıfırdan kendin belki kimliğini de ortaya koyarak... ...beğenilerini, tarzını, stilini her türlü e, tercihlerini de ortaya koyarak... ...bir bilinirlik yaratmak zorundasın ki yabancı olmayasın. Yani kendi ya da yabancı olmadığın bir kitleyle buluşabilirsin, bir, bir insan şeyiyle, topluluğuyla buluşabilesin. Ee, aslında şey bu işte sözlük taramaları bilmem yaparken... ...araştırmasını yaparken bu aslında e, tanımladığımız e, muhabbet... Şehirdeki bu yabancı e, şeklinde yaşama vesaire e, hali oldukça tekinsiz bir hal aslında. Yani ne zaman başımıza ne geleceğini bilmemenin ötesinde ne zaman ne tipten bir insanla karşılaşacağımızı, e, onunla nasıl bir ilişki kuracağımızı yahut kurmayacağımızı vesaireyi çok kestiremiyoruz. Bunlar tamamen e, yol kazaları halinde aslında e, çoğu kez gerçekleşiyor. E, bunu söylemekteki kastım mesela gül yabanı kelimesinin e, şeyi e, anlamı çok hoşuma e, gitti. E, geçen programdan hatırlarsın bi yaban kelimesinden bahsetmiştik. Evet. E, yaban kelimesinin Farsçadan aldığımız ilk hali ve olan ve geri olarak. yaban olarak geri pasladı pasladığımız Guli yaban gül bi yaban kelimesinin şeyi gul yabani e, ve bir yaban işte sahra, çöl, ıssız yer e, anlamına geliyordu. Gul kelimesi de e, gaila yani aniden gelen bela anlamına geliyor. Bir diğer e, şeyi de e, kardeş kelimesi de gavullu kelimesi. O da aniden saldırma üşüşme anlamlarına geliyor. Dolayısıyla gul bir yaban kelimesinin e, şeyine baktığımızda da aniden insana saldırıp parçalayan efsane yaratığı kurt adam olarak sözlüklerde geçiyor. Ama bu e, gul kelimesinin e, şeyleriyle birlikte bak baktığımızda bir yabancıdan aniden gelen bela saldırı şeyi e, anlamına geldiği ortaya çıkıyor. Gul-yabani kelimesinin. Dolayısıyla e, her birimiz bir başkaları için Bulgariyanis ve tamamen bir Bulgariyaniler şehrinde yaşıyoruz." deyip buradan fantastik bir şeyle pasta. bana şey hatırlattı. Yabancıya karşı olan tutum ama yabancıdan kazdım kişi değil yani aslında belirsizliğe karşı. Çünkü bunu şöyle de bölebiliriz ikiye. Eee içeride olan, belirli olan, bildiğim, tanıdığım, dışarıda olan ve yönetebileceğim. Evet, yönetip bilmediğim hakkında Kötü belki değildir ama hani bilmediğim, bilmediğim evet, için de korkulan, evet. yabancı dışarıdan gelen yani o yüzden korkuyu getiriyor içeriye. Yani ben ondan korkuyorum çünkü bilinmemezlik var ve aslında çok temel korkulardan biridir insan için bilinmemezlik, bilinmeyen işte öldükten sonraca ne olacağız? Ölüm, ölümü korkutan şey işte e, kellemizin kesilmesi falan değil yani evet, evet. ne olacak? Onunla başa çıkılamıyor. O tekinsiz çünkü. Çok tekinsiz. Yani ne olacak? O yüzden soruya cevap şey var. Aniden kelimesi özellikle var. Evet Şeysiz, aniden. Belirsiz, tekinsiz. zamansız bir şey. Bu da anksiyete demek yani evet, tam anlamıyla. Evet, evet. E, anksiyete de belirsizliğe karşı e, anksiyete ortaya çıkar. Ve bunu kontrol etme e, ihtiyacı duyulur. E, bu noktada... E, mesela obsesif kompulsif bozukluk aslında bir nevi kontrol bozukluğu. Yani e, kontrol altına almak için ritüelleri mesela geliştirebiliyor insanlar. İşte aynı bir şeyi işte 5-10 defa aynı yere koyarak, elini belki eli defa yıkayarak aslında bir nevi orada o olasılığa meydan okuyor. Şimdi e, bazı cemaat ası ritüelleri de, kuralları da, tekrarları da aslında bir nevi bunun gibi de çok uçarak biraz atlıyorum buraya. Farkındayım ama e, neden olmasın? Ee, biraz çağrışımsal olarak tekrarlar yani ritüeller e, bir belirlik e, yaratma aslında e, eforları, çabaları şeklinde de görülebilir. Şimdi ben e, şeyi hatırladım burada kültürler arası iletişim gibi bir başlık altında işte şöyle bir klasman yapılmıştı. İşte e, uncertainty avoidance diye bir yani. terim üzerinden belirsizlikten kaçınma mı diyeyim. Evet. ...onun üzerinden toplumları şeyleri, kültürleri pardon ayırmış. Yani işte Amerikan kültürü böyle, işte Türk kültürü böyle falan diye. Mesela Amerikan kültürünün uncertainty avoidance açısından daha e, toleranslı olduğu mesela söyleniyor. Mesela Fransız eh. toplum için öyle değil. Yani burada da şu, bu ne demek? E, göçmene de bakış açısı demek aslında manasına da geliyor o anlamda. Yabancı biri gel, yabancı birine, yabancı kültüre, yabancı kişiye karşı korku ya da ondan kaçınma şeyi ne kadar fazla? E, eğilimi ne kadar fazla? Diyorum ki Amerika'da bu daha az, Fransa'da daha fazla. Gibi de e, Türkiye klasman çok mesela. Türkiye benim orada gördüğüm klasmanda belirsizlerdi. Kendisi de belirsiz <gülüyor> yani. Zaten belirsizlikten bahsediyor. O ortada olanlardı. Tanımlayamadık Zaten tanımlayamadık demişler adamlar. Evet, yani Türkiye için birçok şey de artık bu ne o ne bu şeyi kullanılır evet, oldu. Evet. Ee, birçok tamam, açıdan evet, kibrit, melez. Bir... orada da aslında bunu biraz görüyoruz. Bunu bana hatırlattı. Ee, o noktada tekinsizlik deyince. Yani çünkü şeyleri e, yine yabancının e, şeylerinden e, yan e, kelime sularından biri de e, işte şeydir. Ecnebi evet. e, şeyi ki e, gayet e, mesajını doğrudan veren bir kelimedir. Ecnebi kelimesi. E, cenabet kelimesiyle aynı köke ait olması üzerinden ee, şeylerine ecnebi kelimesinin kökü ama acnab kelimesi hı hı. Ee, bir şeyin merkezine oranla kenar dış taraf demek o yüzden mesela şeyde e, canip aman canip diyorum cenup güney <gülüyor> evet, de e, gün şuna nazaran dış tarafta kenarda olan güneyi öyle tanımlamışlar e, Arap arkadaşlar tamamen bir şey hali e, dışarıda hiçbir zaman ne yaparsa yapsın içeri giremeyen Türkiye'de de işte o e, belirsiz olmasının muhtemelen sebeplerinden biri e, çok da böyle kodlanamayacak hakikaten ve kesin çizgileri çizilemeyecek bir şekilde bazı yabancıları ...yabancı olarak... E, ...şey yaparsak... ...bazı yabancıları... ...gayet e, şey yapıyoruz... ...hani içimizi aldık gibi... ...şey yapıyoruz... E, ...görüyoruz işte televizyon programlarından... E, ...gazetelerden vesairelerden biliyoruz... E, ...ama bazı yabancıları da... E, ...örneğin... ranting bunun Hı -hı. en önemli... E, ...örneğidir aslında... E, ...her ne olursa olsun... Yani yedi ceddin buralı da olsa gevursun, ecnebiz şeyi yok. Yani e, herhangi bir tutarlılık söz konusu değil ya kültürümüzün içer, içerideki yabancı olması açısından. Yani evet içeride ol, olması tehlike zaten. Belki dışarıda bir yabancı olsa. Evet öbür öbürü nasıl pek... olsa yarın öbür gün gider. Evet dışarıda Yahu, zaten. Gerekirse ben onu atabilirim. Ya toprağıma ortak olmaz. yediğime evet. içtiğime gayri safi milli hasıla ama. <gülüyor> ortak olmaz yani. Döviz getirir. Döviz getirir hatta. Yani. Evet. yabancı ev, döviz demişken tam da aslında turist olmak evet. söz konusu. Turist turist olmak turist ne acaba bu arada? turisten <gülüyor> belki. <gülüyor> Olabilir. Turist olmak da aslında yabancılık ya yani bu tabi daha eskiye gidildiğinde sonuçta e, seyyahlar ya da yani ticaret, ticaret amacıyla gezen tüccarlar, dışarıdan gelenler oluyordu onlar. Yani bir şehrin yabancısı oluyorlardı. Şimdi bu şekilde devam etmekle birlikte ama en görünen şeyi, örnekleri turistler aslında. Bir şehre dışarıdan gelenler ve belli oluyorlar, belli ediyorlar. Şehirde bile hani kalabalık falan dedik ama turistin yabancı tırnak içinde olduğunu ee, bile, bili, biliyoruz. Ee, e biz de gittiğimizde bizi de biliyorlar. Biz Çünkü de zaten biliyorum. yabancı olarak gidiyorsun. Evet biz de hissediyoruz Yaban da e, yabancılığı tabii bununla beraber. Etrafına, binalara bakışından belli Çok oluyor. Çok belli. Bilmiyorum. Evet mesela o da güzel bir şey. Bakan insan, yani daha böyle e, görerek falan inceleyerek bakan insanın turist olduğuna dair şeyimiz var değil mi? Hani bir düşüncemiz var evet. genelde. Öğrenmeye, bilmeye çalışan o yüzden yabancı aslında bayağı hani dik dik bakan da olabiliyor. Yani bakan, bak, bakılmak da e, rahatsızlık verici bir şey. Çünkü sizi inceliyor, sizi tanımaya çalışıyor, sizi ölçüyor, biçiyor. Direkt ve kısa süre zarfında bir, bir bakışa bu kadar e, maruz kalmak e, aslında e, rahatsız edici olabiliyor. Ama benim gideceğim asıl nokta bu bakmaktan ziyade şey de aslında hani kafam hemen bakmaya gitti ama Globalleşme, küreselleşme ile beraber bu yabancılık denilen şey nasıl bir hal alıyor? Acaba tahammülümüz daha mı e, artıyor? Çünkü biz artık başkalarını görmeye e, alıştık. Yani Küçük köylere bile artık hani turist gittiğinde eskisi gibi bir tepki almıyordur. Evet, Hatta evet. bileks baş tacı da e, edildiği oluyor. Televizyonla, iletişim araçlarıyla ve ulaşım araçlarıyla artık çok ciddi bir mobilite e, söz konusu. E, bu bence biraz daha e, işte bunun yanında çok kültürlü kültürel arası yetişim, bir sürü şeyde katarak konuşabiliriz ama e, bu biraz daha bence e, yabancılığı ama yabancı olarak içeride olma, olması yine sorun bence. E, yabancılığı olan tahammülümüzü e, toleransımızı bence arttıran şeylerden biri bence bu süreç genel olarak. Ama işte dediğin gibi e, dışarıdan gelen ve kuvvetle muhtemel e, gidecek olan e, ...yahut çok azgınlık ederse e, def edebileceğin yabancıya karşı böyle bir e, şey var. Rahatlık var tabii. E, bir de senin söylediğinden e, şu geldi aklıma. Örneğin e, şeyden önce işte bu globalleşme yahut e, adına ne diyeceksek onun... E, ...öncesinde e, bu yabancı yahut yaban e, yer şeyleri daha çok... E, coğrafi, kültürel Tabii. yahut dini e, kodlar üzerinden yapılıyordu. Ama e, yani dolayısıyla kültür çevresinde bir şeydi. E, tanım alanı söz konusuydu. Ama bugün artık e, neredeyse tüm kodlar e, maddi ilişkiler üzerinden yeniden e, oluşturulduğunu düşünürsek e, o zaman zaten ...yabancı değil... E, ...ayrımı işte cebinde dolar mı var... ...tl mi var, euro mu var... ...ra göre... ...oluyor gibi sanki... ...yani... E, ...işte... ...esmertenli yahut zenci e, bir... ...fransız, Fransızca ko konuşuyor... ...şimdi o adam mı... ...ne tür bir... E, ...yabancı şeyine koyacaksın... ...adam Fransa'dan mı geliyor, Cezayir'den mi geliyor... ...Cezayir asıllı bir Fransız mı... B ...bütün bunları geçiyorsun... Ne alacağım, ne satacağım? Ya Biraz sosyoekonomik aslında e, şeyler de var. E, nasıl söyleyeyim? Alanlar var. Yani o evet. alanlar içerisinde belki aynı alanı paylaşıyor olabilirler. Paylaşmayanlar yabancı ol, oluyor diye düşünülebilir. Yani daha mesela ırksal olmayıp da ben de aynı, tabii bunu severek kullanmıyorum bu cümleyi de. Yani aynı ırktan olduğunu bildiğin ama e, farklı sosyoekonomik seviyeden, eğitim seviyesi hmm. düşük ve... E, Aynı zamanda gelirin de düşük olduğu insan da, insana da karşı da bir yabancılık söz konusu oluyor. İşte bu gentrification konuları zaten. Aslında tam da bunun hani biz kentte falan yabancılık çekiyoruz falan diyoruz ama bir yandan da belli siteler, alanlar yaratılarak kapalı devre birbirini bilen, tanıyan farklı sosyoekonomik topluluklarda yaratılıyor. Ve garipsediğimizi dışarı çıkarıyoruz. Evet aslında ben o yabancılık kentteki yabancılık eleştirilebilir bir şey gibi görünse de bir yandan da aslında daha homojen homojen diyorum pardon heterojenliği açısından iyi. Yani kamusal alanda herkes birbirine her sosyoekonomik seviyeden insanın birbirine karıştığı alanların olması iyi. Yani o anlamda. İyi tabii. Merkezler olmasın. Yani bundan olması. yola çıkarak birbirimizi dışlamanın e, şeylerini, stratejilerini geliştirmiyorsak Evet. tabii ki iyi. Ama farklı e, siteler oluşturulduğu vakit e, şehir milyonluk bir şehir bile olsa Akşam öyle ki evlerine çekildikleri vakit insanlar farklı farklı yönlere ve farklı vasıtalarla gidiyorlarsa, baya birbirinden e, kalite konfor açısından da farklı vasıtalarla evlerine gidiyorlarsa, e, burada e, başka tür bir yabancılık var. İşte tam ayrım yaratan bir yabancılık var. Yani anonimliğin, biraz önceki anonimlikle kurduğum şekilde değil o yabancılık. Baya hani karşıtlar bir, kurarak. Birbirimizin yaşamlarını garip Evet, oradaki yabancılık hepimiz yabancıydık. Evet, anonimlikteki yabancılık daha hep beraber paylaştığımız bir yabancılık hissi. Tanımamaktan kal gelen evet, yani evet. birebir tanımamaktan gelen ama bir de mesafe koymaktan gelen bir yabancılık söz konusu bu bahsettiğimde. Bizde ne laf varmış arkadaş evet, ama çok... bitmek bilmiyor da e, yani bu konuyu bir programda uzatmayız herhalde diye tahmin ediyorum. Uzatmayız herhalde. Evet, yani. Yabancılaşırız yoksa bu Vaktimiz konuya. Vaktimizde e, evet konularımıza yabancılaşmaksızın. Ondan bahsettim. <gülüyor> Ben şey düşündüm e, aşkın Nuriyegenin gel Yabani diye bir şarkısıyla bitirseydik keşke diye. <gülüyor> e, peki. Peki efendim. Yeni niye? yayın döneminde tek başına devam ediyorsun anlaşılan <gülüyor> Gökhan. Evet böyle bir program <gülüyor> ele ele programı ele geçir. Evet bir, şeyi, bir kişi daha yolu. gitti diyeyim. <gülüyor> Sadece bir fantaziydi ya ben gidip dinleyeceğim şimdi mesela. Baya fantastikti ama ya. Yani. Çok çok. Vaktiyle de bizi şaşırtmıştı halen de şaşırıyoruz. Peki sana o zaman e, Sezen Aksu'dan Adem şarkısını ben de göndermiş olayım. Peki, sağ olun. Bize, radyodan şarkı Peki. göndermek de herhalde. Evet, bayağı biz evet. Cenk Erdem'i bağlamadık. Bağlamadım. bağlamadım. Evet. bence. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İncelenkültür.com mu da hatırlatarak ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. İyi günler. İyi günler.